Kainatın heyet-i mecmuasındaki teâvün, tesanüt, teanuk, tecavüpten tezahür eden sikke i kübra-i ulûhiyettir ki bismillah ona bakıyor. İkincisi kürey-i arz simasında nebatat ve hayvanatın tedbir ve terbiye ve idaresindeki teşabüh, tenasüp, intizam, insicam lütuf ve merhametten tezahür eden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 insani arşa çıkmaya bir yol olur. İkinci Sır Kur'an-ı muciz Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulü boğmamak için, daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela, nasıl ki güneş ile hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisi ile beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor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 ve ezeliği ve ebedi bir zata muhatap ve dost yapan bilbedaer rahmettir. Ey insan, Madem rahmet böyle kuvvetli ve cazibedar ve sevimli ve medetkar bir hakikatı mahbubedir. Bismillahir Rahmani Rahim de, o hakikata yapış ve vahşeti mutlakadan ve hatsiz ihtiyacatın elemlerinden kurtul.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 Ya kainatın her bir nev'i, kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise yüz derece akıldan uzak olduğu gibi, çok muhalatı intaj ediyor. İnsan gibi bir acize i mutlakta, en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut, bu kainatın perdesi arkasında, bir kadiri i mutlakın ilmi ile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 ve senin hacetlerine lebbeyk dedirten zat zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Ve kat'i yananla ki, senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani, küçük bir mahluk'a koca kainatını saharetmek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 ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahmanü'z-Zülcelal elbette kendi istinaî mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zii hayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen r-Rahim de o şefaatçi bul.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 ve bir hatem-i ahadiyeti vaz eden zat seni başıboş bıraksın sana ehemmiyet vermesin senin harekatına dikkat etmesin sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın hilkat şeceresini meyvesi çürük bozuk ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecile noksaniyeti olmayan güneş gibi zahir olan rahmetini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 her bir nevide sikke-i ehadiyeti göstermek ve zat-ı ehadi mülahaza ettirmek için hatemi rahmaniyet içinde bir sikke-i ehadiyeti gösteriyor. Ta külfetsiz herkes her mertebede ''İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in'' deyip doğrudan doğruya zat-ı akdese hitap ederek mütevecci olsun. İşte Kur'an-ı Hakim bu sır razimi ifade içindir ki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 zişûr'un nazarlarını celbeder, kendine çeker ve ehadiyet sikkesine isal eder ve zat-ı ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan iyyake na'budu ve iyyake nestaîn hakiki hitaba mazhar eder. İşte Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'nın fihristesi ve Kur'an'ın mücmel bir hülasası olduğu cihetle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 bu hadisi bir kısım ehli tarikat akait imaniyeye münasip düşmeyen acip bir tarzda tefsir etmişler. Hatta onlardan bir kısım ehli aşk insanın sima imanevisine bir suret-i rahman nazarıyla bakmışlar. Ehli tarikatın ekserinde sekir, ehli aşkın çoğunda istirak ve iltibas olduğundan hakikata muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Fakat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 şeriki, naziri, zıddı, niddi olmadığı gibi, leyse kemit lihi şey'un ve huve semî'ül besîr sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Fakat, ve lehu'l-methelü'l-e'lâ fissemâvâti ve'l-arzi ve huvel azîzül hakim sırrıyla mesel ve temsil ile şuunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Demek, mesel ve temsil,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 o kadar o zat vacibül vücuda delaletleri kat'î ve vâzıh ve zahirdir ki güneşin timsalini ve aksini tutan parlak bir ayna parlaklığına ve delaletinin vuzuhuna işareten o ayna güneştir denildiği vakit insanda sureti Rahman var vuzuhu delaletine ve kemale münasebetine işareten denilmiş ve denilir. Ve ehli i vahdetül vücudun mutedil kısmı la mevcude illahu bu sırra binaen bu delaletin vuzuhuna ve bu münasebetin kemaline bir ünvan olarak demişler. Allahumme ya Rahmanu ya Rahim bihakkı bismillahirrahmanirrahim irhamna kema yeliku bir rahimiyetike ve fehhimna esrara bismillahirrahmanirrahim kema yeliku bir rahmaniyetike amin.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 Celaline karşı tezellüldedir. İşte rahmet seni ey insan o müstani alalıtlakın ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir apt vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun? Çok uzaksın, hiçbir cihetle yanaşamıyorsun.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 o hazineyi bulmasının çaresi, rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en beli bir lisanı ve dellalı olan ve rahmetenlil âlemin unvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Rasul i Ekrem aleyhissalâtu vesselam'ın sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve bu rahmetenlil alemin olan rahmeti mücessemeye vesile ise salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir Ve o zihayat mücesem rahmete rahmet duası olan salavat ise, o rahmetenlil aleminin vüsulüne vesiledir. Öyleyse sen salavatı kendine, o rahmetenlil alemine vesile yap ve o zatı da rahmeti rahmana vesile ittihaz et. Umum ümmetin rahmetenlil alemin olan Aleyhisselatı Vesselam hakkında, hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla salavat getirmeleri, rahmet ne kadar kıymetdar bir hediyeyi i ilahiye ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder. Elhasıl, hazine-i rahmetin en kıymetdar pırlantası ve kapıcısı, Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi, en birinci anahtarı dahi, Bismillahirrahmanirrahimdir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Allahümme bihakk-ı esrar-ı bismillahirrahmanirrahim. Salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alamin Kema yeliku bir rahmetike ve bi hurmetihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Varhamna rahmeten tuğnina biha an rahmeti men siva min khalkik. Amin.